İnsanların psikoloğa gitmelerinin nedeni çoğunlukla kötü hissetmektir. Kötü hissetmek genel anlamda üzüntü ve kaygı duyguları için kullanılsa da kişinin bu ifadeyi hangi duygu ve hisleri anlatmak için kullandığının belirginleştirilmesi önemlidir. Terapi ve psikolojik danışmanlık seanslarında yapılan danışanın kendisini kötü hissetmek diye tarif ettiği duyguları ve hislerin ne olduğunu anlamak, bunların temelinde yatan düşünceleri, davranışları ve danışanın çevresindeki insanlarla etkileşim biçimlerini danışanla birlikte ortaya çıkarmaktır. Tüm bunlar gerçekleştirildiğinde daha gerçekçi düşünüp daha işlevsel davranış ve etkileşim becerilerini hayata geçirmek, tüm bunların sonucu olarak daha iyi hissetmek mümkündür.